haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün yayın evi direktörü, editör Şebnem Özdemirci ile beraberiz. Merhaba ben Eylem. Nasılsın Şebnem? Merhaba Eylem. Merhaba Zeynep. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ee, i̇stersen böyle öncelikle biraz mesleki olarak neler yapıyorsun? Ee, ondan bahsederek başlayalım. Ben aslında yayın evinde, yayın yönetmenim ve editör olarak çalışıyorum. Asıl mesleğim aslında öğretmenlik. E, tarih bölümü mezunuyum. Mimar tarih mezunuyum. Öğretmenlikle birlikte yöneticilikte yaptım. Uzun yıllar vesaire. Aynı dönem içerisinde de editörlük yapıyordum. Özellikle çocuk kitapları ile ilgili. Son dört yıldır da tamamen yayıncılık sektörüne geçiş yaptım. Ve yayın evinde dediğim gibi yayın yönetmenliğim editörlük yapıyorum. Çalıştığım yayın evinin bünyesinde birçok aslında um, uluslararası yayının yer aldığını söyleyebilirim. Birçok başlık üzerine çalışıyoruz. Ee, özellikle National Geographic başlıkları ile ilgili bir süreci ben yönet yönetiyorum. Ee, burada da Türkçe içerikler üzerine benim yönettiğim bir süreç var aslında. Neler yapıyorum? Ee, aslında Türkiye'de ihtiyaç olan, özellikle eğitim sektörünün ya da ailelerin ihtiyaç duyduğu Başlıkları belirleyerek yayın kurumundaki arkadaşlarımla birlikte eğitimcilere de danışarak seriler oluşturuyoruz. Türkçe içerikler oluşturuyoruz. Bunun için e, Türk yazarlarla anlaşmalar yapıyorum. E, bu süreçleri planlıyorum. Çevirmenler ya da e, çizerler ya da ilüstratörlerle çalışıyorum. Ve e, bir kitabın aslında e, konu seçiminden büyük oranda diyebilirim. Bazen tabii e, yazarların sunduğu e, içerikler de oluyor ama büyük oranda... Belirlediğimiz başlık doğrultusunda bütün yayın planı ve işte yazım süreci ve basım sürecine kadar olan sürecini ben koordine ediyorum, ben yönet Bunun dışında yayın evi bünyesinde yine çocuk kitapları ayrıca beta kitap markasıyla çıkardığımız çocuk kitaplarımız var, beta kitap markasıyla çıkardığımız yayınlarımız var. ...ve National Geography'in yetişkin başlıkları... ...ve yine çeviri başlıkları var... ...çocuk kitapları için. Bunlarla ilgili hem yayın kurulunda çeşitli görevlerim var... ...değerlendirme yapmak gibi... ...hem de editoryal süreçlerle ilgili görevlerim var... ...bunları yürütüyorum. Böyle çok keyifli, hayal ettiğim işi yapıyorum... ...diyebilirim. Çok güzel, kolay gelsin. Ben de kitap çevirmeni olarak... ...yayın yakından çalıştığım için... ...iyi biliyorum, kağıt fiyatları arttı... ...matbaa krizi oldu... Döviz kurunun e, yükseldi, telif alımları hemen hemen durdu. Hem nasıl, Hala zaten evet, evet. şakkatli bir sektör yayıncılık. Hı -hı. Bir de, Hı -hı. kitap basımını neredeyse imkansızlaştıran Hı -hı. diyeceğim. Hı -hı. Başka faktörler de baş gösterince iyice zora düşebiliyor bu sektör. Bu taneslerim de bir yana şimdi bir de küresel bir salgının içinden geçiyoruz. Bir bu sektör Türkiye'de ne durumda diye bağlama oturtarak hem de kriz döneminde yayıncılık nasıl bir iş anlatır mısın? Yani Zeynep senin de bildiğin gibi aslında hani yayıncılık dışarıdan çok kolay görünen bir iş. Kitabı alıyorsun, çeviriyorsun, basıyorsun ya da bir yazar getiriyor, düzenliyorsun. Öyle bir şey değil. Ee, birçok sektörün bir araya geldiği, birçok insanın bir arada çalıştığı e, bir sektör e, diyebilirim. Yani yazarı, yayın yönetmeni, çevirmeni, dağıtımcısı, satış elemanı, işte mağaza la ilgili bütün o çalışan insanlar mağazada. Yani birçok bir sektörün e, bir arada koordineli bir şekilde çalışması gereken bir e, sektör bizimki. E, dediğin gibi bu özellikle ekonomik kriz döneminde zaten büyük açmazın içine girmiştik. E, kağıt fiyatları arttı. Kağıt arıyoruz. Bir sürü yerden tek Kağıt yok. Bulamıyoruz. Kitap basacağız. Birçok Kitap elimizde sıraya soktuk, ciddi bir sıkıntı yaşadık o dönemde. Buna rağmen, yani kağıt fiyatları yükselmesine rağmen işlerimizi durdurmamaya çalıştık. Derken, bunu atlatıyoruz hafif hafif derken birden, aslında biraz da beklenen bir süreçti tabii ki ama çok etkilenmeyeceğimizi de düşünüyorduk belki de. Pandemi ile karşı karşıya kaldık. Birden bir insanlar eve kapandı, i̇şte, kitap evleri kapandı, kitap satan mağazalar kapandı. E, matbaalar kapandı. Yani 24 saat çalışır normalde matbaalar. Kapandı sonra 8 saatlik vardiyalar halinde çalışmaya başladılar. Yani şu anda da 24 saatlik sisteme henüz geçebilmiş değil bir bölümü. E, dolayısıyla biz de bütün baskı işlerimizi durdurduk. Yani bu sürecin ne olacağını bilemediğimiz için, öngöremediğimiz için. Bu dönemde yani birçok yayın evinin çok ciddi sıkıntıya girdiğini biliyorum ve duyuyorum çevremdeki arkadaşlarımdan da bizi şu aslında kurtaran diyeceğim yayın evi olarak ee, ve işte online satışla ilgili becerisi olan yayın evlerinde kurtar aslında online satış platformları oldu özellikle çocuk kitapları satışı yapan yayın evleri ebeveynlerin sayesinde bu dönemde çünkü evde vakit geçirtmek için çocukların yoğun bir şekilde kitap alan anne babalar da oldu çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani tabii ki azaldı satışlar ama bir şekilde bizi döndürebilecek şekilde de ilerledi diyebilirim işler. Burada online satışlı olması gerçekten büyük bir avantaj oldu dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. 1 Haziran itibariyle aslında yayın evini açtık. E, Depodaki arkadaşlarımız hep devam ettiler online satış süreci devam ettiği için. Bizim işte tasarım bölümü, grafiker arkadaşlar, editör arkadaşlar biz 1 Haziran itibariyle başladık. Ben de birazdan bahsedeceğim. Ben Selim'den dolayı ara ara gidebiliyorum, özellikle yayın kurulu toplantıları ya da farklı çalışmalar olduğu zaman. Ve işte Eylül, Ağustos Eylül içinde yeni kitaplarım baskısı ile ilgili bir planlama yaptık yani işte gelecek yılın ortasına kadar yine yeni bir yayın plan oluşturmak durumunda kaldık. Yani bu süreci ben takım arkadaşlarım Özellikle yayın evimizin sahibi hakikaten çok sakin bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve pozitif düşünmeye çalışarak geçirdik hep birlikte. Böyle, bu da geçecek. Ama toparlanmaya başlıyoruz diye düşünüyorum bu anlamda. Göreceğiz ilerleyen günlerde neler olacak bakalım. Sevda bir yandan da bu pandemi hepimizi tabii evlere de tıksır, tabii şanslı olanları Hı. Aslında bir kısmı hı hı. Tabi senin tabii seni çalışmak zorunda ya da bu online satışla beraber sokakta olması gerekli olan insanlar da var. Evet, evet. Teşekkürler onlara. Evet. Teşekkür evet e bu çalışmalarını eve nasıl taşıdın? Bu süreçte aslında evden çalışmak hepimiz için çok farklı deneyimlere yol açtı. E bu süreç hı hı. senin için nasıl geçti ve neler yaptın? Biraz bahseder misin? Tabii ki. Hepimizin hayatını değiştirdi. Yani evde oturanların hayatını değiştirdi aslında. Benim aslında iş tempom da şöyleydi. Genellikle haftanın belli günlerinde yayın evine gidiyordum. Dışarıda da grafikerlerle, tasarımcılarla çalıştığım için çok aslında ofise bağlı çalışan biri değilim. Bu özgürlüğüm var gerçekten bu esnekliğin. O anlamda evde de çalıştığım günler oluyordu. Ofiste de ya da dışarıda da. Tabii ki birdenbire her şey eve taşındı. Annem ve babam ilgileniyordu oğlumla. Onları birden evlerin Evlerini döndüler ve uzak kaldık onlardan. Ee, eve kapandık. Bir yandan işte eşimin üniversite hocası. Online dersleri devam ediyor. Bir yandan benim çalışmalarım bir şekilde devam ediyor. Projeler devam ediyor. Durdurmadık hiçbir şeyi. Bas, bas, basmıyoruz kitap ama bir şekilde projelere devam ediyoruz. Eşimle aslında dönüşümlü bir şekilde çocuk baktık. O ders yaptığında ya da bir toplantısı görüşmesi olduğu zaman odaya kapandı. Ben Selim'i Odaya gitmemesi için tutarak, <gülüyor> işte onunla zaman geçirmeye çalışarak ona zaman verdim. O bana da çalışacağını, hala da öyle devam ediyoruz bu arada. O bana zaman verdi. E birdenbire tabii ben çok yemek yapmayan biriydim annem sayesinde. E birden yemek yapma telaşı eşimde de, de bende de. Çocuk çocuk büyüyecek, bunu büyütmemiz lazım falan diye. Böyle bir telaşe girdik, e, sağlıklı beslenmesi gerekiyor diye. İşte ev işleri, yardım aldığımız insanlar bir anda tabii ki e, gelemez oldular. Yani böyle, böyle yoğun ve aslında hem ilk zamanlar çok keyifli, a, değişik bir şey yaşıyorsunuz. Ama birinci ayın sonuna doğru artık o yorgunluk, o bıkkınlık, gerçekten çok gergin anlar yaşadık, yaşıyorsunuz. Evin içinde iş yetiştirememe telaşınız oluyor, bıkkınlık. E, bir de ortada tabii ki bir çocuk olduğunca onun iyi zaman geçirmesini istiyorsunuz ama evden dışarı çıkaramıyorsunuz gibi gibi böyle işin çıkmaya çalıştığımız bir dönem aslında. Yani milyarlarca insan hep savaş ve barış o söz aklıma geliyor. Hakikaten milyarlarca insan aynı gökyüzünün altında olduğumuzu anladık bu dönemde. Yani aynı anda aynı anda büyük bir krizi Dünya yaşamamış, dünya tarihinde bu, bu derece büyük bir krize birlikte, bu, bu derece büyük bir çıkmaza girmemiş milyarlarca insan. Dolayısıyla bir de onlardan biri olduğunuzu biliyorsunuz ve işte hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışıyorsunuz aslında. Zor, zor dönemi herkese birlikte geçirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir dönem e, biz şöyle bir şey yaptık. Birinci ayın sonunda baktık ki bir apartman dairesinde çocukları zaman geçirmek zor olacak ve süreç uzuyor bilim kurulu üyelerinden birinin bir açıklamasına denk geldim bir gece. Yani öyle çok kısa bir zamanda bitmeyecekti dedi ee, ve bir tarih e, belirli tahmin tahmininde bulundu. Ee, onun ardından ben e, bilgisayarı açıp e, ve internet sitesine girep Burgazada da arkadaşlarımız da vardı çünkü. E, hep davet ediyorlardı Siz de bir ev kiralayın gelin yazı geçirin falan diye. O fikir aklıma geldi ve Burgazada böyle küçük bahçeli bir e bulduk. Ve işte Nisan'ın ilk haftasında buraya geldik. E, İki de gelmişiz. E, yani en azından bir bahçe, bir işte e, orman içinde kısa yürüyüşlerle e, o dönemi atlatabildik sayede. Böyle <gülüyor> Çebnemciğim biz e, karantina belli programımızı alanında başarılı kadınlarla sınırlı tuttuk hem cinslerimizle. Çünkü her Hı -hı. kadının deneyimi muhakkak biricik olmakla birlikte kadın Hı -hı. olmakla gelen ortak noktalarımız da var. Bunların izini sürmek istiyoruz. Biraz Hı -hı. da senin şahsi karantina deneyiminden detaylı konuşalım. Zaten güzel bir giriş yaptın özellikle evi çeğmenin konusunda. hepimizin mustarip olduğu konulara parmak bastın. Hı -hı. Bu dönemden sonra sana kalmasını isteyeceğin şeyleri oldu mu? Burgazada'daki evin... Mesela <gülüyor> şu anki yaşantına dair. Şöyle bir e, aslı katkısı oldu bizim için. Annemle ve babamla aslında Selim doğduğundan beri bir aradaydık ve çok keyifli zaman geçiriyorduk. Onlar İzmit'te yaşadıkları için gidip gelmeli bir hayat kurduk. Bakıcıyla büyütmemek, büyütmek istemedik Selim'i. E, onlardan uzak kalmak çok üzücü oldu ama şöyle de bir artısı oldu. Çekirdek aile. Anne baba çocuk şeklinde bir arada kalma şansı bulduk. Hep onu söylüyoruz atayla. İşte birlikte yemekler yaptık, yemekler yedik. İşte Selimin belki de çok önemli bir döneminde iki yaş sendromu dönemini birlikte geçiriyor olduk gibi. Ve zaten aslında çok hani oğlumun gelişimini kaçırdığımı düşünmüyordum ama bu dönem ata içinde, eşim içinde öyle oldu. Bu gelişime tanık olduğumuz çok tatlı bir dönem oldu. Ya yani kayıp yaşamadığımız için tabii ki bunu söylüyorum. Yakın çevremizden kayıp yaşamış olsaydık gerçekten çok farklı şeyler konuşurduk. Çok üzücü şeyler yaşıyor insanlar. Çünkü duyuyoruz, okuyoruz. Bizim için böyle tatlı bir anısı olacak bu dönemin diye düşünüyorum. Umarım da öyle kalır. Dedim yemek yapmak konusunda geliştim. Hızlandım. Ev işleri konusunda geliştim. <gülüyor> Ve şu kaldı. Aa, ya eşimin paylaştığı bir tweet vardı. Hakikaten e yani Eskiden bir konsere gitmek, bir dışarıda böyle keyifli, rahat rahat yemek yemek arkadaşlarınla bir şeyler içmek, buna savaşta olmamak, e, sağlıklı olmak bunların hepsi aslında bize birer hediyeymiş. Bunlar çok kıymetli bilmemiz gereken, çok basit. Ben hiç, hiç üzerine düşünmediğimiz çok aslında basit gibi görünen ama hayatımızın en temel değerleriymiş bunlar. Ee, bunu öğrendik. Şimdi bir yere gidip ee, oturup bir dondurma yediğimizde bile ne kadar keyifli bir şeymiş diyoruz bir kahve içtiğimizde ya da iki metre mesafeyle otursak bile bir arkadaşımızla sohbet ederken ne güzel bir şeymiş diyoruz. Çünkü üç ay mahrum kalmak bile gerçekten bizi e, farklı bir şekilde olgunlaştırdı diye düşünüyorum. Hepimiz bence geliştik, değiştik. Bu dönemle ilgili herkesin öngörüsü zaten aynı yönde. Çok değişik bir şey söylemiyorum elbette ama çok önemli bir dönem yaşıyoruz ve ileride bu dönemi hem sosyolojik açıdan hem, çok farklı alanlar hem bilimsel açıdan çok çok farklı alanlarda insanlar araştırma konusu olarak e, seçecekler diye düşünüyorum. ve Umarım da çok daha fazla büyümeden de bu dönemi tatlı tatlı hatırlayacağımız bir şekilde sonlanır aşı çalışmalarıyla diye <gülüyor> ümit ediyorum. Şebnem sen çocuğunun önemli bir yaş evresinde onunla birlikte zaman geçirme hı. fırsatını yakalan, yakaladığından bahsettin. Kapıcılarımızdan daha önce misafir ettiğimiz yerle özet delik yapan da çocuğunu daha yakından tanıma fırsatı buldum nu söylemişti bize bir dönemde ee, son olarak Hı -hı. aslında sana şeyi söylemek istiyorum sormak istiyorum o hayatımıza giden bazı kavramlar da var tabii pandemiyle birlikte özellikle Hı -hı. sosyal mesafe kavramı çokça konuşuldu tartışıldı nedir ne değildir sosyal mesafemi fiziksel mesafemi diye sen bu sosyal mesafe kavramını acaba nasıl alıyorsun sence bu ne demek? Evet ne kadar aslında fahim ee, Farklı kavramlar kazandık. Hepimiz bilimsel okur yazar olduk. Ee, daha önce katıldığım bir yayında da bununla ilgili konuşmuştum. Bilimsel okur yazar olmak zorunda kaldık hepimiz. Ee, hem de birçok farklı kavramı artık böyle hayatımızın içinde hissederek yaşıyoruz, kullanıyoruz. Sosyal mesafede bunlardan biri gerçekten. Benim için ne demek biliyor musunuz? Ev halkı dışında, yani Selim ve Ata dışındaki, annem babam da dahil buna insanlara, sevdiklerime sarılamamak demek. Sosyal mesafe. Ee, onları öpememek demek. Ee, umarım sosyal mesafe ile ilgili tutumumuz çok kısa zamanda geçer diye düşünüyorum. Ben sarılmayı çok severim sevdiklerime. Benim için bu demek. Yani böyle bir anlamı var. Güzel sohbetin için çok teşekkürler Şenaz. Ben teşekkür ederim. Karantina Belli'nin bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.